Euzubillahimineşşeytanirracim isimler rahmenirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men salla ala nehchihi ve men ittebahu bi ahsanna yimmidin. Evet. Kadere iman. Şimdi burada bir mukaddime yapalım. Çünkü geçen hafta da bahsetmiştim son derste inşallah. Mevzu biraz derin bir mevzu. İşte ihtilafların olduğu bir mevzu. Bidatların türediği başka bir mevzu geçmişte. Kader hepinizin bildiği malum bir kavram. Çünkü Türkçe'ye de geçmiş bir kavram. E, kader evveliyatlı olarak bilinmesi gerekir ki Allah'ın ilmini kendi katına sakladığı gizli bir ilimdir. Tıpkı ruh gibi. Allah Azze ve Celle kitabında der ki sana ruhtan sorarlar ki Rabbim ondan çok az bir şey bildirmiştir. Niye Allah böyle yapmıştır Celle Celaluhu? Çünkü bize maslahat yoktur o bilgiyi bilmekte. Eğer bize fayda olsaydı o ilmi elde etmekte Kesinlikle Rabbimiz bize bu bilginin tafsilatını ne yapardı? Haber verirdi. Sadece bize şeriat, şimdi bu bölümde okuyacağımız naslar, kaderi imanla alakalı inanmamız gereken ölçüleri anlatacak. Yoksa hikmetler neden böyle, niye böyle gibi sorulan cevapları bulamayız. Hem bu naslarda hem e, alimlerin sözlerinde ve izahlarında. Burada iki grup çıkmış. Bir kaderi inkar eden kaderiler iki e, kaderi iman etmekle beraber aşırıya gidip e, hiçbir şekilde kullanın hiçbir iradesi olmadığını söyleyen cebriyeler ki onlar demişler ki kul sadece tiyatroda olduğu gibi yazılanı oynar. Başka hiçbir e, tesiri yoktur. Dolayısıyla da yaptığı hiçbir şeyden mükellef değildir gibi haşa saçma sapan sonuçlar çıkarmışlar. Kaderi imanla alakalı olarak ehli sünnet vel cemaat kaderi imanı dörde ayırmış. Birinci mertebesinde Allah'ın her şeyi bildiğini kabul etmişler. O her şeyin içerisinde ne var? Şu anda mevcut olan her şeyi bilir Allah. Mevcut olmayan, olabilecek her şeyi, mümkün olan ve mümkün olmayan her şeyi Allah subhanahu teala ilmiyle ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Alimun gaybi ve şehade. O gaybı da şehade, görüneni de bilendir. Şu anda biz varlık alemindeyiz. Yani hepimiz varız, bu cisimler var. Olmaya da bilirdik, yokluk olurdu bunun adı. Yokluğu da Allah bilir, varlığı da Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Olsaydı nasıl olacağını, olmamasına rağmen olabilirliğini hepsini Allah azze ve celle'nin ilmi ne yapmıştır? Kuşatmıştır ki kaderilerden bir grup, tekfirinde ihtilaf vardır onların. Bir grup Allah'ın bu ilmini ispat etmişlerdir. Demişlerdir ki Allah'ın ilmi her şey kuşatmıştır. Dolayısıyla Ehli Sünnet ve Cemaat böyle söyleyip de kaderin belli bir kısmını inkar eden bu kader kaderilerin bu fırkasını bidatçılardan saymış, bir kısmı tekfir etmiş ulemanın. Ama kaderilerden şöyle gruplar çıkıp demişler ki diğer fırkalardan mesela Allah azze ve celle demiş Allah azze ve celle kul irade edene kadar kul irade edene kadar ne yapacağını bilemez demişler. Haşa. Yani kulun neyi irade edeceğini bilemez demişler. Ta kul irade eder o zaman Allah bilir ve o zaman yaratır demişler. Hatta daha da aşırı gidip bu grup kafir demişler ki kul kendi fiilini kendi yaratır demişler haşa. Bu, bu gibi aşırı küfür olduğu belli olan, aşırılık hatta aşmak olduğu apaçık zahirde belli olan bu fırkaların sözlerini söyleyenler, kaderilerin bu kısmı, Ümmetin icmasıyla kafirdir. Bir takım bugün iblisler işte tekfir mevzunu sulandırmak adına işte bak ümmet kaderi inkar eden kaderileri tekfir etmemiş. Biz nasıl bugünkü müşrikleri tekfir edelim gibi saçma sapan iddialarla gelebilirler. Ehli sünnet ve cemaatten ilim ehli ulemanın tekfirinde ihtilaf ettiği bidatçı saydığı bir grubunun kafir saydığı kaderiler o bahsettiğim Allah'ın ilmini kabul eden Allah'ın sonsuz ilmiyle her şeyi bildiğini ikrar eden, yalnız kader noktasında kaderin e, tanımını, lafzını inkar eden insanlardır. Bunların tekfirinde ümmet ihtilaf etmiştir. Ama o diğer bahsettiğim küfrü galiz olan, katı olan kısmın tekfirine ümmet icma etmiştir. Dolayısıyla birinci mertebe, kadere imandaki birinci mertebe Allah'ın her şeyi bildiğini ikrar etmek. İkinci mertebe Kulun Allah'ın yazdığı kaderi aşamayacağını ikrar etmek. Yani ne yazdıysa Allah Subhanahu ve Teala rızıkta, amelde hepsinde Allah Subhanahu ve Teala'nın yazdığı kaderi nedir. İnsan Allah itati de isyan da Allah'ın ona yazdığı kaderidir. Allah azze ve celle nefsini yarattığını söyledikten sonra diyor ki: "Ve alhamaha fucuraha Allah ona fucuru da takvayı da ilham etti. Kim itaat ediyorsa, ibadet ediyorsa Allah ona ilham ettiği içindir. Kim de isyan ediyorsa gene Allah ona ilham ettiği içindir. Allah şerri de hayrı da yaratandır. Kaderin hayrına ve şerri, şerrin ve hayrın, kaderin hayrısının ve şerlisinin Allah'tan olduğuna iman etmek diye çocukluktan beri ezberletirler ya herkese. Bu ifadenin bu şekilde kullanılmasının sebebi budur. Papağan gibi insanlar söyleyip idrak etmediği için, ilim olmadığı için Söyleyip geçiyorlar. Bir grup çıkıp demişler ki Allah şerri yaratmaz. Şerri demiş şeytan yaratır. Haşa onlar Allah'tan başka bir ikinci ilah edinmişler. Başka bir grup demiş ki şerri insanların kendisi yaratır. O kaderilerden kul kendi filini yaratır diyenler demişler. Oysa ki Allah şerrin yaratıcısıdır. Ama Allah buna rıza göstermez. Yani bir şeyin, yapılması o yapılan şey rıza gösterildiğini ifade etmez her zaman. Nitekim Allah ayette diyor ki Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Rıza göstermez ama kullar putasacid etmeyi istiyorlar. Allah da o fiili yaratıyor. Her şeyin yaratıcısı Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala. Bu yüzden kadere hayriyle ve şerriyle biz ne yaparız? İman ederiz. İkinci mertebe de budur. Üçüncü mertebe her şey mektuptur, yazılıdır. Levhi mahfuzda. <gülüyor> Bu kitabe de beş başlılığa ayrılmıştır. İleride onların tafsilatı, delili de gelecek. Bir levh-i mahfuzda yazan, iki çocuk anne rahmine düştüğü anda, çocuk Anladım. anne rahmine düştüğü anda, bir meleğin gelip işte ona dört şeyi söylemesi, eceli, rızkı, ameli ve cehennemlik mi yoksa cennetlik mi olup olmayacağı konusu. Üçüncü yazıldığı yer, senede bir gün Kadir gecesi, Dördüncü yazılı olduğu yer Allah Azze ve Celle'nin insanları e, yarattığı zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda onlar bela. evet sen bizim Rabbimizsiniz, Rabbim, Rabbimizsin ya Rabbi dediklerinde o gün bir insanlara kadar yazıldı. Ve beşinci sonuncusu her gün. Kullu huva her gün o bir iştedir. Her gün kullara ne yazılır? Rızıklar, ameller, itaatler, isyanlar artık bunların her biri takdir edilir. Kullar. Ve dördüncü mertebe ise e, ilmi saydık. Ondan sonra insanın kaderi aşamayacağını saydık. Sonra ne dedik? Kitabe halindedir. Dördüncü mertebe ise kaderde e, Allah'ın dilemesi, Allah dilemesi ki ne yani irade dışarı yok. Allah Azze ve Celle dilemeden kullar dileyemezler. Ve me teşâûne illâ yaşa Allah. Kullar Allah'ın iradesinin dışına çıkamazlar. Allah neyi irade ettiyse ancak onu yapabilirler. Tabi çocukluktan beri hep maturidi ve eşari bir toplumda yetiştirilmesi hep ne öğretilir? İşte hani aklı izahlarla kaderi böyle kullara ispat etmek adına hep şu öğretilmiştir. İşte kul irade etti. Allah kulun ne irade ettiğini bildiği için onu irade etti. O da oldu derler. Yani kısmen doğru bir izah olmakla beraber kısmen yanlış bir izahdır. Çünkü hayrı işleyen kul veya şerri işleyen kul, hayrı veya şerri irade eden kul, Allah dilediği için onu diliyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle birçok ayette وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ Allah <الله> diyor. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Eğer ben hayrı diliyorsam Allah bana hayrı dilemeyi dilediği içindir. Şerri diliyorsam bana bunu dilediği içindir benim bu tercihim. Bu işte paradoks denen nokta burasıdır. Yani daha önce de birkaç defa izah etmiştik. Bir Konyalı diyor ki bütün Konyalılar yalancıdır. Ya bu adam... Doğru söylüyorsa yalancı. E, e, yalan söylüyorsa o da doğru. Çünkü Konyalı, bütün Konyalar yalancı olduğu için. Doğru olmuş oluyor. Yalancı dahi olsa söylediği söz doğru olmuş oluyor. Bir paradoks çıkmaz yani. Yani birbirinden kurtulamayacak iki tane bilinmez denklem gibi bir şey bu. Dolayısıyla az önce konuşmanın ilk başında dedim ki bu Allah'ın gizli bir ilmidir. Yani Allah Azze ve Celle böyle dilemiştir ve böyle olmuştur. Nitekim Musa ile Adem karşılaştığı zaman gökte, Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselama sen Allah'ın eliyle yarattı, ruhundan üfledi, cennete koydu. İşte sen şöyle şöyle vasıfları olan biriyken, niye Allah isyan ettin de zürriyetini ve kendini o cennetten çıkardın diye sorunca, Adem Aleyhisselam ne diyor? Allah böyle dile. Allah kaderime bunu yazdı ve bu oldu. Şimdi bu bir söz ve Musa bu sözü kabul ediyor. Ancak e, bu suçu Allah'a atmak olmuyor haşa. Suçu kadere atmak olmuyor. Oysa ki müşriklerin şeyhi İblis, şimdi söyleyeceğim mezhebin hocasıdır, selefidir. O Allah azze ve celle meleklere secde emrettiği zaman dedi ki Bima Sen beni azdırdığın için La ak Ben onların yollarına oturacağım. Diye iblis Allah Azze ve Celle'ye kendi yaptığı yanlışı nispet etti. Oysa ki hata kendinden kaynaklanıyordu. Bağışlanma dilemesi gerekirdi, af dilemesi gerekirdi, suçu üzerine alması gerekirdi ki suç onundu. Altını çizerek söylüyorum. Daha sonra Kur'an'da Allah o iblisin takipçileri olan müşriklerden bahsediyor. Diyorlar ki eğer Allah dileseydi biz de babalarımızla Allah'a ortak koşmazdık. Biz de babalarımızla Allah ortak koşmazlık. Suçu gene nereye atıyorlar? Kaderi atıyorlar. Oysa ki Adem de buna benzer zahir bir söz söyledi. Birininkini küfür, birininkini iman yapan dedi? Kasıtlarıdır. Adem aleyhisselam Allah'a isyan ettiği zaman gene Allah'ın kaderiyle tövbe edip Rabbinden bağışlanma diledi. Allah hatayı yaratandır. Niye? Çünkü Allah azze ve celle hatayı yaratacak, kul hata yapacak ki Allah'ın tevvap ismi. Allah'ın gafur ve rahim ismi tahakkuk etsin. Kul bağışlanma dileyecek, Allah bağışlayacak, verecek ki Allah'ın cömertliği ve bağışlayıcılığı ortaya çıksın. Dolayısıyla bu baptan Allah subhanahu wa ta'ala hem hayrın hem de şerrin yaratıcı olmak zorundadır. Bu ilahlığın bir gereğidir. Kullar tövbe etmek, ona yönelmek zorundalar. Netice itibariyle kelamı bu mevzuda çok uzatmamakla beraber... Kaderin Allah subhanehu ve teala'nın azze ve celle'nin ilmini kendi katına sakladığı, gizli bir ilim olduğuna iman etmek, şeriatın haber verdiği kadarıyla yetinip kelamı bu mevzuda uzatmamak esastır kriter. Şimdi bu esaslarla ve kriterlerle inşallah kaderi iman babı gelen soruları ve cevaplarını irdelemeye çalışacağız inşallah. Evet. Soru 138 Genel olarak kadere imanın delili nedir? Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Fakat Allah gerçekleşmesi gereken bir emri yerine getirmek için sizi topladı. Allah'ın emri elbette yerini bulur. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın emriyleydi. Onlar kendilerine bir musibet gelip çattığında muhakkak biz Allah'ınız ve muhakkak biz ona dönücüleriz derler. İşte Rablerinden bir mahfuret ve bir rahmet hep onların üzerindedir. Ve onlar doğru yola erdirenlerin erdirilenlerin ta kendileridir. Ve daha başka pek çok ayeti kerime bunun delilidir. Buraya kadar getirdiği naslar kaderin varlığını ispat ediyor. Burada bir noktaya dikkat çekip devam edeceğiz inşallah. Hani bugün bir takım e, mutezile ve harici ekolüne mensup olan insanların e, kaderi şu şekilde tanımladığı gibi değildir kader lafzının hakikati. Onlar diyorlar ki kader miktar kelimesi, Türkçe'ye geçmiş, Arapça bir kelimedir. Miktardır diyorlar. Yani Allah miktarı belirlemiştir. Sayısal bir şey esas koymuştur. Bunun üzerine bunlar olur diyorlar. Yani kaderi yazgıdan daha fazla daha farklı bir şekilde Farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar. Halbuki kader bu onların tanımladığı gibi değildir. Mu'tezile ve havaricin zaten bu kader mevzuunda sapıklar düşmesinin sebebi akılcı olmaları, akılcılık mezhebiyle, menheciyle beraber bu meseleye bakmaya çabalarıdır. Dolayısıyla akli izahlar getirmişler hep. Şimdi akla sığmıyor ya. Yani şimdi nasıl? Nasıl sorusunu şeytan sorunca zaten şeriat keyfiyetini belirtmemiş, hikmetini belirtmemiş bu konunun. Kendi kafalarından hikmetler anlatmaya, izah etmeye çalıştıkları için çıkamayıp meselede boğulmuşlar. Dolayısıyla kader onların tanımladığı gibi özellikle son dönemde bunun Türkiye'de büyük takipçiler var meşhurlardan, mutezil ekonunu kabul eden. Onlar kaderi bu şekilde bahseder. Kader yazgıdır, onların bahsettiği gibi rakamsal bir ölçü değer değildir. Bundan önce Cibril hadisinde hayrıyla, şerriyle, kadere iman etmendir buyruğu geçmişti. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Şunu bil ki sana gelip çatan bir musibetin gelip seni bulmaması olmayacak bir şeydir. Seni gelip bulmayan bir şeyin ise sana isabet etmesi olmayacak bir şeydir. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir şey sana gelip çatsa sakın eğer ben bu işi yapsaydım şöyle şöyle olacaktı demeyesin. Fakat Allah takdir etti ve o dilediğini yaptı de. Bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Her şey bir kader iledir. Bir şeyden acze düşmek yahut güzelce yapmak bile. Ve daha, pe ve daha başka pek çok hadisi, şerifi, hadisi şerif kadere imanın delilidir. Evet yani ben şöyle yapmasaydım şöyle olurdu gibi bir ifade. Müslümana yakışan bir ifade değil. Cahili toplumdan bize geçmiş bir adettir, öftür. Hadiste söylediği gibi Allah dilediği ve dilediğini yaptı. Yani adama söz veriyorsun bir saat sonra oradayım. Yani normalde sebep sonuç ilişkisine baktığın zaman gerçekten bir saate gitmen lazım. Pat bir kaza çıkıyor. Trafik kitleniyor. Sen o sözünü tutamıyorsun. Ya işte ben evden 5 dakika geç çıktım. Aslında 5 dakika önce çıksam oraya geçecektim gibi. Hani böyle sebeplere bağlı bir şekilde... Yorum yapmak yasaklanmış. Neden? Yani normalde kimse zaten bu yorumu yaparken kaderi inkar ederek söylemez. Resulullah dikkat ediyorsanız aleyhissalatü vesselam kadere dikkat çekiyor. Yani insanların yaptıkları, hesap ettikleri veya hesap etmedikleri her şeyin Allah'ın onlara dilediği şekilde gerçekleşeceğini, bunun dışına çıkamayacaklarına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. Ha bu demek değildir ki sebepleri yerine almamak. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün duvarın yanından geçiyorken böyle hafif yıkıntı bir duvarın yanından hızlı geçiyor. Sahabe diyor ya Resulallah her şey kaderle değil mi zaten hani niye böyle yapıyorsun? Ee, sen Allah dilemedikçe zaten sana bir zarar gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebepleri yerine getirmenin esas olduğunu sahabe öğretiyor. Ama tabii ki Allah'ın kaderiyle sen hızlı geçerken de düşebilir. Yavaş geçerken de düşebilir. Allah'ın dilemesindedir bunlar. Bulunan her biri bizi ortaya koyar ki Seleften birçok söz var bununla alakalı. Diyorlar ki Selef eğer Allah bize rızkımızı yazdıysa kaderimiz değişmeyecekse o zaman Allah'tan başkasından korkumuz nedendir? Hakkı anlatmaktan bizi geri, geri durduran sebep nedir? Demek ki değişmeyecekse dolayısıyla bize düşen de geri durmamaktır, devam etmektir demişler. Bu gibi Nasları bilmek ve anlamak bize şunu kazandırır, sebeplerden korkmamayı kazandırır. Çünkü insan hep genelde bunlardan korkar geri var İşte e, dünyayı kaybetme korkusuyla insan hep bu dine girmez mesela birçok insan değil mi? Niye sakal koyacak, işte bu dini benimserse insanlar onu dışlayacak vesaire vesaire. Yani dünya gidecek ondan, bunun hesabını görür ve terk eder. Halbuki Allah'ın ona kaderinde yazdığı rızık asla asla yapmayacak, değişmeyecek, kesinlikle onu bulacaktır. Devam soru 139 kadere imanın mertebeleri kaç tanedir? Hı. cevap kadere imanın dört mertebesi vardır birinci mertebe yüce Allah'ın ilmine imandır Allah'ın ilmi her bir şeyi çepeçevre çepe kuşatmıştır göklerde ve yerde zerre ağırlığı kadar dahi bir şey bu ilmin dışında kalamaz o bütün mahlukatını onları yaratmadan önce bilir rızıklarını, ecellerini sözlerini, amellerini bütün hareketlerini Duruşlarını, izlediklerini, açığa vurduklarını, kimlerin cennet ehli, kimlerin de cehennem ehli olduğunu bilir. İkinci mertebe. Bunların yazılı olduklarına imandır. Yüce Allah'ın olacağına dair ezeli bilgi sahibi olduğu her şeyi yazdığına iman etmektir. Leh ve kaleme iman etmek de bunun kapsamı içerisindedir. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin ilk yarattığı şeylerden bir tanesi nedir? Kalemli. Allah Azze ve Celle ne demiştir ona Yaz. O da Ya Rabbi ne yazayım dediği zaman Allah subhanahu wa ta'ala kıyamete kadar olacakları yaz demiştir. Ve o levhte korunmuş olan levhada, sahifede kıyamete kadar olacak her şeyin yazmaktadır. Yerlerin göklerin yaratışı, insanların yaptıkları, cinlerin yaptıkları, kıyametin kopuşu, ta din gününe kadar var olacak her şeyi yapmıştır o levh-i mahfuz yazmıştır. Evet. Üçüncü mertebe, Yüce Allah'ın etkin iradesine ve her şeyi kuşatan kudretine imandır. Bunlar olmuş ve olacak şeyler itibariyle birbirinden ayrılmazdır. Ancak olmamış ve olmayacak şeyler itibariyle birliktelikleri söz konusu değildir. Şahane Yüce Allah'ın olmasını dilediği her bir şey kaçınılmaz olarak onun kudretiyle olur. Olmasını dilemediği bir şey ise olmasını irade etmediği için olmaz. Ona güç yetiremediği için değil. Yüce Allah bundan alabildiğince yüce ve münezzehtir. Burada dikkat etmeye çalıştığı, hani dikkat çekmeye çalıştığı nokta ateistlerin bir iddiası. Ateistler ne diyorlar? Allah her şeye kadir midir? Diyorsun ki Allah her şeye kadirdir. O zaman diyor kendi gibi bir şey yaratmaya kadir midir? Yani Allah Azze ve Celle bundan aciz değildir. Yani bir şey yapmaktan aciz değildir Allah. Kudret açısından her şey kudret getirir. Ama Allah olmasını irade etmediği için o şey olmaz. Yani bu tıpkı Allah peygamberi cehenneme koyar mı sorusuyla eşdeğer bir sorudur. Allah koyar mı peygamberi? Dilese koyar ama koymaz. O zaman peygamber olmaz ki ya. Yani peygamber dediğiniz Allah'ın rızasına cennete ulaşmış, insanları da buraya çağıran kişidir. Peygamberin sıfatının gerekliliği olarak ateşe girmemesi, razaba girmemesi gerekir. Ama Allah istese olur mu? Olur ama Allah bunu dilemez. Dolayısıyla ateistenin bu sorusu da az önce söylediğimiz paradoks gibidir yani. Yani içerisinden çıkılmaz bir sorudur. E, tutarlı bir soru değildir. Temel itibariyle batıl bir sorudur. Dolayısıyla böyle bir soruya cevap vermek dahi anlamsızdır. Evet. Göklerde olsun, yerde olsun hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak O en iyi bilendir, her şeyi güç yetirendir. Hı. Dördüncü mertebe. Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna imandır. Göklerde, yerde ve her ikisi arasında bulunan her şeyi O yaratmıştır. Onun yaratması dışında zerre kadar bir mahluk dahi yoktur. Her bir yaratın hareketlerini ve duraklarını da onun yarattığına iman etmektir. O her eksiklikten münezzehtir. Ondan başka yaratıcı, ondan başka Rabb yoktur. Özellikle burada tekrardan o her eksiklikten münezzehtir diye ifade etmesinin sebebi, akıl ne yapıyor? Eğer Allah her şeyin yaratıcısı ise Allah zina yaratıyor mesela. Bunu soruyor. Yani bunlar akla geldiği için diyor ki Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Allah hayrı da şerri de yaratır. Pis şeyler var şu anda yeryüzünde. Onları yaratan da Allah Azze ve Celle. Ama Allah bunlardan razı değil. Allah her türlü noksan sıfatlarda münezzeh. Bunlar yazılmış bir kader gereği olmak zorunda. Ve olacak da. Allah Subhanahu ve Azze ve Celle yerleri ve gökleri yarattığı zaman dedi ki bana gelin. Tav'an ev karhan. İster boyun eğerek gelin. ister kerik görerek gelin. Ama geleceksiniz. Onlar dediler ki biz boyun eğerek geliyoruz. Niye? Allah onlara gelme kaderini yazmıştı. Onlar da mükellef olan insan ve cinler gibi isyan etmedikleri için, Allah'a sadece boyun eğdikleri için isteyerek boyun eğdiler ve Allah'a teslim oldular. Aslında kaderin izahlarından bir tanesi, doğru bir izahlarından bir tanesi, kulun Rabbine karşı zilletini, ve Rabbine karşı iftikarını ortaya koymasıdır. Eğer maksut olan hasıl olursa neticeye ihtiyaç yoktur. İbn Teymiyye bunu usulü fıkıh kaidesi olarak uzun uzun anlatır ve orada İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını örnek verir bu mesele, bu söylediğim söze. O da şudur der. Der ki İbrahim e, Rabbinin sevgisini çocuğunun ailesinin hanımının ve dünyevi diğer Allah'ın ona vermiş olduğu nimetlerden üstün tuttuğunu Ispatlamak amacıyla çocuğunu kurban etmeye kalktı diyor. Allah'ın diyor ondan çocuğunu kurban etmesini istemesi Allah Azze ve Celle'nin onun İbrahim'in Rabbine karşı itaatini ortaya çıkarması için diyor. Allah onu yüce bir makama eriştirecekti. Allah ona İbrahim'i haniflerin imamı yapmak gibi, peygamberlerin imamı yapmak gibi, kıyamet günü ilk elbise giydirilen insan olmak gibi izzetli ve şerefli mertebeleri yükseltecekti. İşte bütün din sahipleri ona kendini nispet etmekle övünecekti. İbrahim bu mertebeye çıkabilmesi için ortada bir sebebin olması gerekiyordu. Allah azze ve celle de subhanahu ve taala da ona çocuğunu kesmesini emretti. O da çocuğunu tam kesmeye azmetti. O sırada Allah azze ve celle bir Cebrail ile beraber bir koç indirip orada İbrahim İsmail'in yerine o koçun Allah'a kurban edilmesini Allah öğretti. Ve maksut olan hasıl oldu. Neydi o da maksut olan? Allah'a karşı teslimiyeti. Dolayısıyla e, kul Adem'in yaptığı gibi Allah'ın kaderiyle isyan dahi etse Rabbine maksut olan nedir? Kulun Rabbine karşı zilletini ortaya koyup ondan bağışlanma dilemesi. Eğer bu hasıl olursa Allah Azze ve Celle de kaderin neticesini ne kılacaktır? Cennet ve rızası kılacaktır. Ama yok kul kerih görüyor. Bunu. Kul bunu sorguluyor. Kul buna boyun eğmiyor. Teslim olmuyor. Hiçbir şey değişmeyecek. Kader neyse o gene olacak. O gene isyan edecek. Bununla beraber varacağı yerde cehennem olacak. Teslim olma olacak. Yani kadere bu açıdan baktığımız zaman kader maksuz olanın hasıl olmasının yoludur. Kulun Rabbine karşı zilletini ve fakirliğini bilip Rabbinden kendini bağışlamasını, rahmetine daldırmasını dilemesidir. Hatırlayacak olsanız bir önceki bab neydi? Önceki ders son derste ne vardı? Son derste e, amelin insanı cennete koymayacağı anlatılmıştı. Neyden giriyordu insan? Kaderle cennete giriyordu. Yani sebepler sonuç demek değil ama sonuca sebeplerle ulaşılır. Yani bu iki esası dengeli bir şekilde amele dökmek Müslümanın menhecidir. Çünkü İbn Teyme rahimihullah Allah rahmet etsin ancak diyor ahmak sebepleri terk eder ancak ahmak sebepleri yapışır. Müslüman bu ikisinin ortasında orta yolu tutturan kişidir. Devam. Soru 140. Yüce Allah'ın her şeyi bildiğine iman etmek olan birinci mertebenin delili nedir? Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Görülmeyeni de görüneni de bilendir. Ve muhakkak Allah ilmiyle her şeyi kuşatmış olandır. Gaybı bilen Rabbim hakkı için elbette o size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey bile ona gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük ne varsa muhakkak apaçık bir kitaptadır. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Ondan başkası bunları bilmez ve devamındaki diğer ayetler. Allah peygamberliği kime vereceğini çok iyi bilendir. Muhakkak senin Rabbin kendi yolundan sapanları da en iyi bilendir. Hidayet, hidayet bulanları da en iyi bilen odur. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Allah alemlerin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Hani Rabbim meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler bir seni ham, hamdinle tespih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek bir kimse mi yaratacaksın demişlerdi. Sizin bilmediğinizi, sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim demişti. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sahih Buhari ve Müslim'de şu rivayet yer almaktadır. Bir adam, "Ey Allah, ey Allah'ın Resulü, cennet ehli kim? cehennem ehli kim? Biliniyor mu?" diye sordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da "Evet" buyurdu. Adam Peki am amel edenler ne diye amel ediyorlar, ediyor diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkes ne için yaratılmış ise onun için yahut kendisine ne kolaylaştırılmışsa onun için amel eder buyurdu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin çocuklarının durumu hakkında soru sorulunca Allah yaşasalardı ne şekilde amel edeceklerini en iyi bilendir diye cevap verdi. Hani az önce demişti Allah var olmayan ama var olsaydı nasıl olacağını bildiği amelleri de ilmiyle kuşatmıştır. Nitekim yani müşriklerin çocukları tabi burada ihtilaf var yani İbnül Kaym Rahimallah bu nas ve benzeri diğer nasları cemletmeye çalışıyor. Ümmetin sözlerini naklediyor. Sekiz tane görüş getiriyor diyor. En sonunda diyor kıyamet günü göreceğiz yani. Müşriklerin çocukları nerede? Yani bunu anlayacağız. Hı. Ama bu hadisin zahirine bakıldığı zaman anlaşılıyor ki kaderle bağlantısı için anlatıyorum yoksa o baş, başka bir mevzu. Eğer bu çocuklar yaşasalardı Allah'a itaat edecekler miydi? Yoksa isyan mı edeceklerdi? Allah bunu bildiği için ona göre ceza verecek. Bu hadisin zahirin aslına göre. Yani naslın zahirine göre bunlar yapmamalarına rağmen bir şeyleri iyilik veya şer adına Allah yaşasalardı nasıl yapacaklarını bildiği için ona göre mükafat veya ceza verecek. İşte bu Allah'ın ilminin sonsuzluğudur. Allah yaptığından sorulmaz ama kullar yaptıklarından sorulurlar. Kimse kalkıp şunu diyemez. Ya yapmadığı bir şeyden Allah nasıl birine mükafat veya ceza verir? Allah dilediğini yapar ama kullar dilediğini yapamazlar. Allah'ın dilediğinin dışına çıkamazlar. Devam. sahih Müslim'deki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cennet ehlini onlar henüz atalarının sürtlerindeyken cennet için yarattılar. Cehennem ehlini de onlar henüz babalarının sülklerinde iken cehennem için yarattı. Yine Müslim'deki rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kişi insanların gözünde cennetliklerin ameli ile amel eder. Halbuki o cehennemliklerdendir. Yine kişi insanların gözünde cehennem ehlinin ameli ile amel eder. Halbuki o cennetliklerdendir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah aranızdaki herkesin cennetteki ve cehennemdeki konumunu mutlaka bilin. Asap peki ey Allah'ın Resulü o halde niye o, o halde niye amel ediyoruz? Biz buna bel bağlayıp ameli terk etmeyelim mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, amel ediniz. Herkes ne için yaratılmış ise o ona kolaylaştırılır. Daha sonra artık kim infak edip verir, infak edip ve sakınırsa o el Husnayı da doğrularsa biz de ona kolay olanı kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder ve kendisini müstahni görür, o el Husnayı da yalanlarsa biz de ona en zor olanı kolaylaştırırız. Buyruklarını okudu. Ve daha başka hadisi şerifler bunun delilidir. Yani burada e, ayette kastedilen El-Hüsnâ kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Ve bir, burada kaderle bağlantısı da bu, bu nasda şu ifade kolaylaştırırız. Veya zor, zor olanı kolaylaştırırız. Veya kolay olanı kolaylaştırırız. Burada edilgen bir fiil kullanılmış. Yani Türkçe'de tam karşılığı edilgen. Arapça'da meçhul fiil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yanılıyor olabilirim. Ee, yani iş başkası tarafından yapılıyor. Şey tarafı, hallar yıkandı. Hallar kendi kendini yıkamadı yani. Burada fail olan gizli biri var. Başka yapıyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da e, amel ediniz herkes ne için? Yaratılmıştı. O ona kolaylaştıracak değil. Hani kaderle bu ayetin bağlantısını bu şekilde kuruyor. Allah bize hayır amelleri kolaylaştırsın subhanahu wa ta'ala. Allah bizi cennet için yarattığı kullarından kılsın. Allah bizi kelime-i üzere öldürsün. Burada kalalım inşallah haftaya 2. mertebeden 141. sorudan inşallah devam ederiz. Subhanek Allahümme o bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa hem